Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş soruyor, diyor hocam derste dinledim, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etmiş. Çin bir orucu, orucu orucluyun, orucuna iftar versen, orucu onun evinde açılsa, onun gidasıyla, yemeğiyle açılsa, onun cibi bir ecrü var. Bu nasıl bir şeydir? Bu e, nasıldır bu ecri açıyorlar mısın? Bir de diyor ki e, bu şi, e, Fakir olması şarttır Yoksa fakir zengin her çeş Evet soru güzel evet arkadaş e, Ecri nedir Bir oruçluyu Orucunu açtırdın Sen onun ecri gibi bir ecir alırsın Yani bir insan oruç olsa ne var Bir gün oruç ecri var O zaman sende iftar eden Ecri kalır Onun eksilmez ecri sene geçmez Onun bir gün ecri var sen de onu iftar ettirdin, celdi senin evinde yemek yedi, orucunu senin evinde açtı. Sen ögün hakkına iki tane orucu oldun, çi var. Üç misafirin var ise üç, üç orucu oldun, dört var ise dört oldun, beş var ise beş oldun, yüz var ise yüz tane ögün orucu oldun gibi sayılır. O kadar nimete bak Onun için Resulullah teşvik etmiş. Eydi bunun faydası nedir? Bunun faydası çi faydası var. Birinci hem kula faydası var. Amelin artıyor. Resulullah seni cennete yaklaştırıyor. Salih amellerde. Çinci faydası toplumsal faydası var. Bir tane senin evinde orucu açta seni sever. E, İslamiyetin hedefi de nedir? Toplum birbirine bağ olsun. Müslüman toplumu. Şeytan aramızdan çıksın. Evet bu orucun orucu açan fakir zengin olması şart mı şart değil. Fakir zengin orta tabaka kim olursa olsun. En ben fakir adamın bir büyük zengini e, davet ederim. Bir mahsul yoktur. Aynen onun ecrini alırım. Eydir bu Ramazan orucunda mı sadece hayır. Namazan nafile e, kaza her ne orucu bir tane orucluysa onun orucunu atsan onun ecrini kazanırsın. Elhamdülillah. Büyük bir nimet. Bu nimetten yararlanmak için lütfen yemeklerimizi çiye bölerim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, bir kişinin yemeğini çi çişi yer. Çi çişinin yemeğini dört kişi yer o hakese. Demek ki biz oruç ayı celdi, bereket ayıdır. Ne yaparım? Önce konum konşudan önce ailemizden başlayalım. Babamı, abimi, kardeşimi, ablamı, teyzemi Buyurun gelin davet edelim onları. Hem bah artırır, sevgi olur. Ondan sonra konşularımı, bücüm bu konşumu, yani hep konşularımı toplarım. Apartmanda mesela 10 tane konşum var. Ya bir gün siz bize iftara davet ediniz. Yani üç'e bölerim, beşe bölerim vs. insanın imkanına göre. Yeter ki sen de iftar içler, nimetlerini kazanırsın. Çok insan var diyor, hocam ben yapamıyorum. Ne yapayım? Ya yapamıyorsan bir adamı götürsün lokuntaya, ya lokunta en kolay yerdir. Evde yapamıyorsun. 10 liraya bir günde bir tane iftarını açtırıyorsun. Yani bir toplu yerde gidersin, 5 tane iftar verirsin. O yani bunu arayan, ecri arayan çoktur inşallah. Evet, öyle salih insanlar da var. Hurmayla suda iftar eder şükreder. Elhamdülillah bir günde o kadar da zor değil bence. Olur, yeter ki sen azimet et. Hiç yokum İsa hocam diyor. Bir kısmı arkadaşlar hiç yokuysa sen niyetle amel et. Niyetinde tut, söyle benim olsa param ben 10 tane 20 tane orucu böyle en kral yemekleri getiririm. Sen aynen o niyetin ise aynen ecil aldın. Buradan sana müjdeyi veriyorum. Nasıl Resulullah vermişse ben de sana taşıyorum o müjdeyi. Onun için e, hiç yokumuzuysa niyetle yaparız. Ha ben her sene veriyorum bu sene elimde yoktur. Sen her senenin niyeti devam ediyor sene. Ben her sene evimde arkadaşlarımı getiririm. Bu sene hanımım hastadır yapamıyorum. Senin niyetinde var ise aynen ecrin devam ediyor. Bu da İslam'ın büyük bir nimetidir. Başka yerde bu nimeti bulamayız. Velhamdülillahi Rabbil alamin.